Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepiniz hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ee, bu tip organizasyonların arkasında çok büyük bir emek olduğunu biz biliyoruz. Ee, bu organizasyonlarda çalışan insanlar olarak vakti zamanında bu salonda da epey bir çalışmaya katıldım. Resmi görevim süresince. Ee, bu nedenle emek veren tüm kardeşlerimize duyurularda, efendim, hazırlık aşamasında, kapıdaki karşılamada her birine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah iki cihanda karşılarına çıksın bu yaptıkları hizmetler, hayırlı neticeler olarak. Ee, şimdi arkadaşımız pek çok söz etti. Ben de e, anlatılır bir hikayedir. Ee, İmam-ı Azam bir gün yolda gidiyormuş, ne kadar doğru bilmiyorum yani bunlar güzel hikayeler ama. Bir gün yolda gidiyormuş, iki kişinin İmam-ı birbirine göstererek bak şu gelen hukuk alim var ya şu adam var ya yatsın namazının abdestiğiyle sabah namazı kılıyor. Yani böyle geceleri hep ibadetle dilimle geçiriyor diye konuştuklarını duymuş. Aslında öyle değilmiş kendisi. Ama, ama insanlar benim için böyle söylüyorlar diye o günden sonra öyle olmaya karar vermiş. Şimdi ben de dua istiyorum sizden, burada anlatıldığı gibi olurum inşallah. Ee, bir de tabii buradan hemen bir sonuç çıkarmanız lazım. Benim kafam buradan nasıl sonuç çıkartılabilir çalışıyor. Demek ki birilerine güzel vasıflar söylersek, özellikle gençlere, e, onların güzel yönlerini söylersek, onlar o iltifatlara, o e, niteliklere, Ha, nasıl diyelim, ulaşmaya, onları elde etmeye, o bakış açısına layık olmaya çalışacaklardır. Bu yüzden eleştirinin dozunu kaçırmamak lazım. Sadece kötülüklere, eksikliklere, kusurlara odaklanmamak lazım. Ama hani hemen bir şey daha iyi ihtifatta da aşırıya kaçmamak lazım arkadaşlar. Çünkü bir süre sonra bu da narsizm yol açıyor. Ben harikayım, olağanüstüyüm, süperim e, gibi bir, bugün böyle bir tehlike var yani. Ona da işaret etmiş olalım. Şimdi e, arkadaşlarımızın e, takdir ettiği bunu e, bir şahsiyet inşasında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem rol modeli olması. peygamber örnekliği, peygamber yolu, şahsiyetlerimizi inşa ederken Peygamber'i nasıl örnek alırız? E, sanırım bu Mevli Nebi haftasının teması aslında, bütün yurtta, e, bu tema işleniyor. E, çok da isabetli bir seçim çünkü bizim Arkadaşlar göz ardı edilemeyeceğimiz bir ahlak krizimiz var, bir şahsiyet krizimiz var. İnşallah bu salonlardan, bu konuşmalardan, bu yazılardan, bu çalışmalardan güzel neticeler çıkar da çok minimal de olsa hayra doğru, iyiye doğru bir adım atmış oluruz. Şimdi konumun başlığında inşa olduğu için arkadaşlar şöyle başlamak istiyorum biz inşa kelimesini günlük bir çok kullanmayız ama inşaatı kullanırız, değil mi? Bina yapmak, yani bir e, görünen fiziki bir bina yapmak. Bunun manevi boyutu da var, yani manevi kimliğinizi inşa edersiniz, ilmi kimliğinizi inşa edersiniz ve bugün konuşacağımız karakterinizi inşa edersiniz. Ee, Aranızda bu işle ilgilenenler vardır. Ha bu arada 40 yaş üstündekilerin morali bozuldu önce sanki birazcık. Arkamdan böyle hissettim yani yüzlerimizi görmedim ama şunu unutmayın arkadaşlar, Peygamber Efendimiz her şeye sıfırdan başladığında 40 yaşındaydı. 40 yaş gençliğin zirvesi olgunluğun başlangıcıdır. Yani yaşlılık değildir. Bugün özellikle günümüzde o sağlık hizmetleri ve bakım e, arttıkça Yaşlılık artık 70-75'ten sonrasına e, deniyor. Hani böyle bu çalışmalar hep 40 yaş altına niye? E, çünkü biz istiyoruz ki hani onlar yeni e, bir yol çizecekler kendilerine daha yuva kurulmamışlar bir kısmı efendim e, daha tam oturmamış karakterleriyle yani onlar böyle hayır üzere otursunlar ve hayatlarını öyle kursunlar istiyoruz. O yüzden belki bir de tabii şu anda bu programı düzenleyen gençlik koordinatörlüğü. Öyle olunca hani onlar 40 yaş altında kaç kişiyiz bakalım falan derken 40 yaş üstü sakın kendinizi böyle sıkarda hissetmeyin yani. E, şu anlatacağımız peygamber örnekliği yani peygamberimizin peygamber oluşu kırk yaşıyla başlıyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, bu inşaat sektöründen Özellikle kurduğumuzda yaşanan büyük depremlerden sonra e, Duyduğum bir şeyi sizinle paylaşayım, oradan bir bağlantı kurarak, kurarak devam edelim. E, siz far, farz edin gibi inşaatçısınız arkadaşlar. Bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Yani buradan ekmek yiyeceksiniz, para kazanacaksınız. E, sizden bir Kanunların istediği şey var. İşte temelinizin sağlam olması gerekiyor. Kullanılan demirin, çimentonun vesaire miktarları var değil mi? Hepsinin e, ölçüleri var. Buna göre yapmanız gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri görünür değil. Yani sizin dağ yerelerinizi satacağınız zaman almaya gelenler temeli ne kadar sağlam yaptın, kirişler ne kadar sağlam. Ne yazık ki bu bilinçsiz tüketici olduğumuz için arkadaşlar. Hiç bunlara bakmıyorlar. Nelere bakıyorlar? Mutfak dolapları, işte karton bir yerler, bilmiyorum şimdi epeydir böyle bir ev bakmadım. Nelere bakıyorum, granit mi, bilmem ne mi, laminant mı, parke mi? Hani tamamen makyaj kısmına bakıyorlar. Dolayısıyla birazcık da böyle e, kimseyi hitam etmek istemiyorum ama insanın kalbinde Allah korkusu, hesap düşüncesi falan azalınca da, azıcık azalınca da, e yani Ar spalet meselesi diyor. Kimse temele bakmıyor ki, kirişlere bakmıyor ki. Yani oraya paranın çoğu oraya gidiyormuş aslında. Kanuna göre yapsanız, kanunlara göre yapsanız bir binayı paranın çoğu o temele ve binanın ana yapısına gidiyor, kolonlarına, kirişlerine vesaire. Ama bu hiç görünmüyor. Şimdi arkadaşlar şahsiyet de böyle. Şahsiyet de böyle. Biz genellikle Ahlakı ada bu muhaşeretle karıştırdığımız için görünürdeki makyaja yani kibar konuşmak, işte oturmasını kalkmasını bilmek, bir yere girmeyi, çıkmayı bilmek, hatır sormayı, selamlaşmayı, işte güler yüz bir maske şeklinde bile olsa vesaire bunları yani o görünürdeki davranışları önemsediğimiz için Böyle adam muhaşereti yani görgü kuralları çok yerli yerinde olanlara ne diyoruz biz? Çok iyi insan. Ama mesela bu bir mafya babası olabilir. Bu bir seri katil olabilir. Arkadaşlar seri katillerin hayat hikayelerini dinlemeyi çok severim, izlemeyi. Yani bir insan nasıl oluyor da seri katil oluyor? O şeyin, O yolculuk beni çok etkiler. Bir seri katil olabilir. Ne bileyim yani bir organ mafyasına çalışan bir <gülüyor> profesör, bir <gülüyor> doktor olabilir. Ee, efendim çok e, işçilerine, çalışanlarına zalimce davranan çok bencil bir patron olabilir. Ama sizinle karşılaştığında kapıdan girerken çıkarken şimdi manner deniyor ya o davranış kurallarına çok da riayet edebilir. Genelde de öyle olurlar yani. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ay çok iyi bir insan. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize diyor ki arkadaşlar, detaylara girmeyin, ee, Bakara suresi 177'de artık çok dinleyenler ezberlediler ayeti diye düşünüyorum. Ee, çok çok önemsediğim bir ayettir arkadaşlar. İyi kime denir? Orada anlatılıyor. İyi kime denir? Allah katında iyi kimdir yani? Ee, dolayısıyla bu inşa meselesinde lütfen inşaatçıların ve tüketicilerin düştüğü hataya düştüğü temellere, asıllara bakalım arkadaşlar. Asıllara bakalım. Temeller nedir? Müslüman şahsiyetinin temelleri nelerdir? Sülemizde ister istemez yani bir başı var, sonu var. Dolayısıyla biraz hızlı geçeceğim konuları. Arkadaşlar, Müslüman şahsiyetinin temellerini bizim kurucu alimlerimiz, o kurucu alimlerimiz kimler bilmiyorum. Kurucu alimlerden kastım da şu, yani peygamber efendimiz vefat ettiğinde arkadaşlar arkasında daha iki kapak arasına gelmemiş yüzlerce binlerce ayet ve belki de milyona yakın hadis, söz, davranış, takrir şeklinde peygamber mirası bıraktı. Bunlar böyle tasnif edilmemiş bir külliye şeklinde, şey bir külliyat şeklinde. Şimdi bu tasnif edilmemiş, bu koca külliyattan dinin esasları şunlardır, işte usulü selase şunlardır, iman esasları şunlardır, İslam'ın şartı şunlardır diye çıkarıp bu 32 farzları, 54 farzları tespit edenler, mümin, münafık, kafir tarifi, tekfir meselesine dair kriterler bunları tespit edenler o kadar kıymetli bir çalışma yapmışlardır ki arkadaşlar. Aneta bir arazinin haritasını çıkaranlar gibi. Siz mesela bir seyahate gideceksiniz, bir ormanda, bir çölde seyahat edeceksiniz. Tekrar ölçüyor musunuz bütün dağları, bütün yolları, bütün ovaları, bütün gölleri? Ölçüyor musunuz? Hayır, o bölgenin bir haritasını alıyorsunuz. Şimdi zaten nebinize indiriyorsunuz ve o haritaya göre gidiyorsunuz. Niye? Çünkü güveniyorsunuz. Birileri buraları ölçmüş, belirlemiş. Haritayı diye. Güveniyorsunuz. Haritanın olmadığını düşünün. Yeryüzünde hiç harita olmadığını düşünün. İşte biz bunu düşünemiyoruz çünkü o şartların içine doğduğumuz için zihinlerimiz koşullanmış. Hiç harita yok. Her seferinde acaba doğum ne tarafa gideceğim diyorsunuz. Böyle olsaydı hayat nasıl zorlaşırdı? İşte Kurucu alimlerimizin çalışmaları da bize din üzerinde seyahat ederken, yani dindarlığımızı inşa ederken böyle rehberlik ediyor, böyle kolaylaştırıyor hayatımızı. Arkadaşlar bu kurucu alimlerimiz demişler ki, şimdi inşa meselesinin etrafında konuşuyoruz bunları, ee, İslam'ın üç tane esası vardır, temeli vardır. Usulü selase deniyor buna. Usul kök demek arkadaşlar. Usul biz Türkçe'de onun usul-adap, yöntem anlamında kullanıyoruz, o anlamı da var tabii ama asıllar, kökler demek. Yani siz İslam binanızı kendi kişisel, kendinize ait Müslümanlığınızı inşa ederken bunu üç tane asıl kök üzerine kuruyorsunuz. Binanızın üç tane sac ayağı var, temeli. Şimdi inşaata bakarken diyelim ki İstanbul'un e, e, ilçe ismi vermeyelim. En depremde en riskli bir bölgesinden ev alacaksınız. Sahil kenarlarından falan ev alacaksınız. Arkadaşlar eğer sadece tekrar ediyorum mutfak dolapları granit mi işte tezgahlar şöyle mi bilmiyorum hepsine değsinler. Sırf bunlara bakıyorsanız son derece tehlikesiz bir tüketicisiniz evet. Nereye bakmamız gerekiyor? Bu bir defa bir şuna bakmamız gerekiyor. Bu bina deprem yönetmeliğinden sonra mı yapılmış? İki raporlar alınmış mı belediyede? Nasıl bakılmış? Yani bunlara bakmamız gerekiyor, değil mi? Akıllı bir insansanız yani paranızı ve hayatınızı riske atmak istemiyorsanız, işte diğimizi de arkadaşlar riske atmak istemiyorsanız dindarlığınızın sağlam temeller üzerine kurulmuş olması istiyorsanız bu hiç esasa gözünüz gibi bakmanız lazım. Bunlar, diyeceksiniz ki şimdi daha fare doğdu ya yani biz biliyoruz bunları, Tanirelerden bunları dinlemeye mi diyeceksiniz. Bunlar arkadaşlar hepinizin bildiği Allah inancı, ahiret inancı ve peygamber inancıdır. Kanaatini söylüyorum. Ee, normalde ben karamsar bir insan değilimdir arkadaşlar. Hatta haddinden fazla iyimserimdir. Bu insanın aptallık derecesindedir bazen. Estağfurullah demedi kimse, şimdi kaydedildi <gülüyor> Efendim, e, buna rağmen arkadaşlar, e, bu usul-ü selase konusundaki kanaatimi söylüyorum. O kadar sekülerleşti ki Müslümanlar, arkadaşlar, ahiret esası Böyle bir hayal gibi şu anda. Bir hayal gibi. Sorduğumuzda herkes ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Hesaba inanıyor. Cennete, cehenneme inanıyor. Ama kimsenin günlük konuşmalarında buna referans yok. Bak ben dindarların bile buna referans vermediğini görüyorum arkadaşlar. Bak her yerde söylüyorum. Herhangi bir günlük sohbetinizi... Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz, kaydedin. Tamam mı? Ses kaydı yapın. Tabii yapmayın da ben farazi bir şey sunuyorum size örnek. Kaydedilsin ve sizi hiç tanımayan birisine o sohbet dinletilsin. Ve dedilsin ki dinleyen kişiye, ''Sence bunların dindarlık düzeyi ne kadar?'' bu iki konuşmacının. Kim sizi görmüyor ya, örtülüğünüzünüz, sakallarısınız, işte nasılsınız, görmüyor bu konuşmanın iki saatlik konuşmanın içinde arkadaşlar benim çevremde dahi dahi ne Allah geçiyor ne ahiret geçiyor ne peygamber geçiyor arkadaşlar. Gezmek, tozmak, yemek, içmek, alışveriş, çocuk eğitimi hangi okula verecek işe kocalarımızı çekiştirmek, ondan sonra ne bileyim aile meseleleri yani herhangi bir dünya evli bir insan nasıl konuşursa biz de öyle konuşuruz. Bu çok normal, yani bizimle dertlerimiz aynı diyeceksiniz, evet devam, hiç ahiret geçine. Mesela bir ötekine, ''Ya kardeşim sabret, bu dünyanın üstü varsa altı da var, bak bazı şeyler ahirette hallolacak, biz her şeyi burada halledebileceğiz.'' Deliyor, deliyor deli ötekine. Yani hiç kimsenin zihninde, hiç kimsenin deneyeyim de, çoğunluğun zihninde arkadaşlar, yaşandığı hayatla, bu dünya hayatıyla ahiret arasındaki bağlandık okumuşması. Aktif değil, bağlantı. Bağlantı bulduk. Yani bugün atacağı bir adımın ahiretteki sonucunu hiç düşünmüyor. Meslek seçerken, eş seçerken, bilmiyorum yani. Çocuğunu bir okula verirken, işte her konuda ya. Oturacağı umutu seçerken, herhangi bir konuda. Şimdi arkadaşlar, kanaatimizi söylüyorum İstisnalar elbette var, iyiler elbette var. Onlar olmasaydı bu dünya alt üst olurdu. Bakın, kanaatimi söylüyorum arkadaşlar. Cumhuriyet sonrası Türkiye'sinde modernleşen, dini hayatın pratiklerini terk eden ninelerimiz, dedelerimiz dahi bizim kadar seküler değildi. Bizim kadar seküler değildi arkadaşlar. Çünkü onlar geçmişten tevarüz ettikleri o kelimeleri inşallah filan kullanıyorlardı yani, filan kullanıyorlardı. Ee, ahiret gitti yani. Ahiret inancı. Peygamber dinancı da sallantıda arkadaşlar. Niye sallantıda? Çünkü peygamberden bize kadar gelen ilmi mirasa hakkında şüpheler uyandırmak için dört koldan çalışmalar çok aktif ve inanılmaz vukufiyetle yani hayatlarını adeta buna e, adamışlar. Yürütüldüğü için ben ikinci kökün de sallantıda olduğu kanaatindeyim. Geriye Allah inancı kaldı arkadaşlar, o yani ahiret inancı yoksa, peygamber inancı yoksa Allah inancı sizi Müslüman yapmaz, deist yapar. Deistler de inanıyorlar. Ama onun bize peygamber gönderdiğini, bir rehberlik yaptığını, huzuruna varacağınıza hesap vereceğimizi kabul etmiyorlar. Mekke müşrikleri de yaratıcı olarak Allah'a inanıyorlardı ama bir işe inanmıyorlar. Yani biraz karamsar bir durumdayız. Onun için bu üç esası, bakın arkadaşlar ben pratik önerilerde bulunmayı severim ve bazı akademisyenlere de çok güceniyorum bu konuda. Hep tespit yapıyorlar, hiç çözüm yok. Devamlı tespit yapıyorlar. Yardım olmaz bu. Şimdi tespit yaptın, yaptın, yaptın tamam da ben ne yapacağım? Bana bir cümleyle düşün şey söyle. Onu söylemiyorlar, işi bize bırakıyorlar diye düşünelim. Arkadaşlar size hararetle tavsiye ediyorum. Bilinçli bir şekilde taklit yoluyla da olsa, zorlama yoluyla da olsa Konuşmanıza peygamberden hadisleri, ahiret hayatını zorla da olsa sokmaya çalış. Günlük konuş. Yani kendinize ödev verin, challengelar yapın. Diyelim ki bu hafta, işte bugün kaç kere ahiretten bahsettim? Bugün yedi kişiye ahiretten bahsedeceğim falan değil. Bu duruma geldik yani. Normal şartlarda iki Müslüman, ben hatırlıyorum annemlerin konuşmaları, hiç de eğitimli değildi arkadaşlar. Hiçbir de eğitimleri yoktu. Olsun, bu bu dünyanın üstü varsa altı da var. Allah asıl orada yardımcımız olsun. Asıl hayat orası. Derlerdi yani günlük konuşmalar içerisinde. Onun için e, çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir başka kanaatim bu. E, bir tespit benimkide. E, çözümü de söyledim size. Benim çözüm önerim bu. Siz daha aktif çözüm önerileri bulabilirsiniz. Yani daha kişisel. E, bir noktaya daha işaret edeceğim. Şimdi bu benim kanaatim. Benim kanaatim ne demektir? Çok dinleyenler bilir. Benim kanaatim demek yanlış olabilir demektir. Yanılıyor olabilirim demektir. Benim kanaatim demek. Benim kanaatim şu ki arkadaşlar, bu üç esas üzerinde, bu üç esas içinde, yani Allah, ahiret, peygamber, im, e, red, iman, bu üç kök içerisinde bana göre en mühim olanı peygamber inancıdır. Allah inancı diyeceğimi düşünüyorsunuz değil mi? Peygamber inancıdır. Niye biliyor musunuz? Allah'ı da bize o anlattı, peygamberin ve ahireti de bize o anlattı, Kur'an'ı da bize o getirdi. Yani peygambere itimadınızın sarsılması durumunda arkadaşlar en en iyi ihtimalle birkaç yıl içerisinde Kur'an'dan da şüphe etmeye başlarsınız. Çünkü bu okuduğunuz Kur'an'ın Kur'an olduğunu bize kim söyledi? Yani siz Cebrail'i mi gördünüz? Allah'tan bir midan mı geldi size? Bu kitabın, bu Allah'ın kitabı olduğunuz ve işte kendisinin ağzından çıkan bazı cümlelerin Allah'ın sözü olduğunu kim söyledi arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'e söyledi. Dolayısıyla sizin Peygamberden gelen bilgiye şimdi bu sünnet karşılıkları Arkadaşlar biz diyorlar Peygamber'in şahsıyla ona imanla bir problemimiz yok. Bu gelen kitaplar işte ki plübüslükte vesaire bu kaynaklar güvenilmez. Tamam güvenilmez diyelim kabul edin Tamam peki nereden tanıyacağım ben Peygamber'i? Peki Kur'an'da. Kur'an'da ne kadar anlatılıyorsa. Eyvallah. Peki Kur'an'ın Kur'an olduğunu kim söyledi? O bilgiyi nereden biliyorsun sen yani, nereden öğrendin, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın, işte e, ismini vermeyeceğim, bu dinden dönenler, şu anda arkadaşlar ateist ilahiyatçılardan, ateist din dersi öğretmenlerinden, ateist ilaviyat akademisyenlerinden bahsediliyor. Bunlarla yapılan röportajları toplamış bir kitap da okudum. Arkadaşlar, süreç şöyle, ilk önce ehl sünnetten kuşkuya düşüyor. Sonra Peygamberimizden bize kadar gelen işte o sünnetin kaynaklarından kuşkuya düşüyor. Sonra Kur'an'dan kuşkuya düşüyor. En sonunda hepsini terk ediyor. E, hepsinin ifade ettiği ortak e, işleyiş böyle. Şimdi arkadaşlar, bunu e, hatırlatmayı kendime bir borç bildim, bir inşadan bahsediyorsak, bu inşanın temelleri, kökleri olmalıdır. Onlar görünmez her zaman. Görünen nedir arkadaşlar? Başörtümüzün büyüklüğü ya da küçüklüğü. Başörtümüz var mı yok mu? Kaldık namaz kılıyor mu? Bunlar görünür. Yani davranışlar görünür. Peki ama bu davranışları taşıyan, bu davranışları istikrarlı bir şekilde her koşulda sürdürmenizi sağlayan İçsel motivasyonumuz, şevkimiz, işte o köklerle ilgilidir arkadaşlar. Eğer ahirete imanınız sağlamsa, bir ameli her şartta sürdürebilirsiniz. Çünkü ben, mesela ben biberiz olarak, şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani ben şimdi böyle kuvvetli bir akım var, densizlik cereyanı var, bir salonda işte 100-200 kişiyi toplamışım, birkaç şey söylemişim, o cereyanın karşısında durabilir mi bu çaba? Duramayabilir, zayıf bir, bir kere gelmişim, şeyler söylemişim bir saatin içinde, durmayabilir. Ama arkadaşlar ben olaya dünyadaki sonuçları açısından bakmıyorum. Ahiretteki vereceğin hesap açısından bakıyorum. Yani benim bir dinsizlik cereyanını durdurmaya tek başına gücüm yetmez. Ama benim gücümün yettiği, yapabileceğim şeyler var ve benim hesabım da o gücümün yettiği şeylerde olacak. Bilmem anlatabilirim arkadaşlar. Bunun için mesela bazı arkadaşlarıma, anlatan öğretmenlere, anne babalara hep söylediği bir şeydir. İkna etmek değildir bizim görevimiz arkadaşlar. Bizim görevimiz düzgün bir şekilde anlatmaktır. İstersen değil ki şimdi inanmasın. Çünkü ikna etmeyi kendinize öncelikli hedef yaptığınızda, ne yapıyorsunuz bu sefer biliyor musunuz? Anne babalar da yapıyor bunu. Dinde olmayan şeyler söylemeye başlıyorsunuz. Mesela, sen bak yavrum namazını kıl, namazını beş vakit, namazını bırakma, göreceksin bak bu imtihanlar, bu sınavlar hep güzel geçecek. Allah sana yardım edecek. Hep derslerinde başarılı olacaksın. Arkadaşlar ne Kur'an'da ne sünnette böyle bir vaat yok mu? Anladım, böyle bir şey vaat etmiyor. Bir de biraz zeki yok çocuk, şunu söylüyor. Mesela ben bana bir böyle dediğine, ya o zaman bu hadisler, Yahudiler, İslamlar nasıl başarılı oldu? Yani sırf namazla falan olacaksa bu iş. Anlatabildim mi? Bakın, ikna etmek zorunda hissettiğiniz zaman Olmayan şeyden sorun. Mesela başörtüsü sana daha güzel yakışıyor. Arkadaşlar doğru mu söylüyor bu onun ya? Ürüz de olur. Hiç kimse başörtüyle daha güzel olmaz. Hiçbir kadın ya. Yani. Ve eğer biz başımızı örttüğümüzde daha güzel oluyorsa burada bir sıkıntı var yani çünkü güzelliklerimizi örtelim diyedir. Toplumda e, kadın kimliğimizle değil, İnsan kimliğimizle bulunalım diyedir. Bu örtünme emri yani. Niye yalan söylüyoruz? Niye yalan söylüyoruz? Çünkü ikna etmek zorunda hissediyoruz. Halbuki bakın arkadaşlar kendisine bir kişinin bile iman etmediği peygamberler var. Bir kişi bile inanmamış. Nuh Kur'an'daki ifadeyle 950 yıl çalışmış peygamberlik da diyeyim. Kaç kişi inanmış arkadaşlar? 10-12 kişi falan diyorlar yani. Hani el yapımı bir tekneye sığacak kadar. Yani. Sığacak kadar. Şimdi başarısız mı yani Nuh Veya peygamber bir kişiyle inanmayan peygamber başarısız mı? Bizim başarımız arkadaşlar insanların iltifatlarıyla ölçülmez. Bizim başarımız yaptığımız işi doğru yapmamızla ölçülür. Doğru. Onun da onu da bize söyleyecek olan vicdanımızdır. Biraz iş bilmemiz lazım, sonra da vicdanımıza danışmamız lazım. Yani ben bugün buradan çıktığımda her konuşmadan sonra belki binlerce konuşma yaptım şimdiye kadar bu duyguyu bilirim ben arkadaşlar. Ya bugün biraz tam olmadı yani dersiniz bazen. Bazen de dersiniz ki bugün çok güzel oldu yani, çok iyi aktı. Konu, örnekler çok güzel aklıma geldi. Çok şükür yarabbim bugün güzel oldu bu iş. Yaptığınız işi güzel olup olmadan size kendi vicdanınız, kendi tecrübeniz söyler arkadaşlar. Mesela çocuklarınızı yetiştiriyorlar, belli bir yaşa geliyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki bambaşka birine dönüşmüşler. Aranızda bu sorunu yaşayanlar vardır. Namazı bırakıyor, dini bırakıyor, başka bir çevreye giriyor, bambaşka birisi oluyor. Ne yapacağız şimdi? Bununla ilgili rahmetli Ömer Farklı Hoca'ya sormuştuk. O dinler tarihi hocamızı fakültede. Ee, dedik hocam, sizce dedim, bir çocuk 20 yaşına geldiğinde, bu soruyu da soralım 20 sene falan oluyor. Yani bu son yaşadığımız şeylerden değil. Bir çocuk 20'yi tamamen teorik olarak söylüyorum yani. Bir çocuk 20 yaşına geldiğinde, ben Hristiyan olacağım dese, ya da ben işte bambaşka bin, bu liste olacağım, hindi olacağım, falan dese, anne babasının üzerine düşen ne var dinimize göre? Ne yapabileceğiz yani? Arkadaşlar hiçbir şey yapamayız. Çünkü mükellef bir insan yani reşit olmuş. Buluğdan daha farklı bir kavramla reşit olmak. Reşit olmuş bir insan, arkadaşlar, kendi dinini seçebilir. Allah, Allah Teala bile karışmıyor oraya arkadaşlar. Karışmıyor derken nereden biliyorsun? Yani Allah bize karışsa zaten hepimiz mum gibi oluruz değil mi? Mum gibi olmuyoruz. Sallanıyoruz devamlı. Demek ki bize müdahale etmiyor iradenize. İran bizi robotlaştırmıyor. Hakikati anlatıyor. Sonra o hakikat karşısında bizi özgür bırakıyor arkadaşlar. Benim kanaatim ben kendi hayatım için söylüyorum, sizi bilemem. Hayatımda hiç kimse bana Allah kadar değer verdik arkadaşlar. Hiç kimse. Çünkü herkes sizi manipüle edip bir yerlere yönlendirmek, bir şekilde sokmak, yönetmek, işte istediklerini size yaptırmak, sizden bir şeyler elde etmek falan ister yani. Allah Teala diyor ki, e, seni ben yarattım. Doğruyu, evriyi de söyledim. Sana inanıyorum. Sen bu doğruyu seçebilecek ve yapabilecek kapasitedesin. Ama yanlışı seçersen sonu bu olacak. Doğruyu seçersen sonu bu olacak. Bu da onun adaletinin gereğidir bilgilendirmek. Yani şöyle düşünün. Bir devlette yaşıyorsunuz. Hiç trafik tabelası yok. Değil mi? Devlet görevini atmıyor demektir. Trafik tabelaları koymaları lazım. İşte ben ayetlerin Allah'ın ayetlerini trafik tabelaları gibi olduğunu. Bizlerin de sokak e, levhaları ya da trafik terminalları gibi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her zaman doğruyu göstereceksin ama herkesin seçimlerinde hür bırakacaksın. Bununla ilgili sonra tar şey efendimizin hayatından örnekler var ee, rahmetli Ömer Faruk Marmolcu ona da bu vesileyle rahmet dilemiş olalım. Bütün ahirete iltihal etmiş. Üzerimizde bir kelime, bir harf öğretmek suretiyle de olsa hakkı olan kocalarımızdan Allah razı olsun, onların bize çizdiği istikametten Allah bizi ayırmasın, ee, efendim sonradan e, ayağımızı kaydırıp yolumuzu şaşırtmasın diyelim. Şimdi arkadaşlar, e, anlaşılmıştır umarım. Yani temellere bakım yapacaksınız. Ahire, ahiret inancınız kuvvetliyse Öyle bir kaç kişi sevdi, kaç kişi takipçim var, işte kitaplarım ne kadar sattı. salonda kaç kişi gel, bunlar hiç önemli değildir arkadaşlar, bunlar başarı değildir. Bugün bir pop şarkıcısı bunun yüz misli dolduruyor ıı, salonları, sahaları değil mi? Bu kriter değildir. Kriter nedir arkadaşlar? Bu konuşma kıyamet gününde benim önüme konulduğunda iftihar edeceğim, e, Gözünün aydınlığı olacak, Kurtuluşuma vesile olacak bir konuşmaysa o zaman ben başarılıyım. Yani anlaşıldı mı arkadaşlar? Çocuk yetiştirirken, para kazanırken, işte evimizi kurarken, aile ilişkilerimizi yönetirken, bunların hepsinde eğer siz usulü selaseniz sağlamsa neye göre ölçersiniz? Allah razı mı bu yoldan? Peygamberin sünnetine uygun mu ve ahirette yüzümü ak edecek mi? Bu attığı falan, buna bak, bu içine bakarsınız. Geri kalanları önemsemediğiniz zaman arkadaşlar, ne oluyor biliyor musunuz? Allah size o geri kalanları hesapsız kitapsız verir. Çünkü Allah birini sevdiği zaman bütün insanları sevdirir diyor Peygamberimiz. Allah birini önemli olan sen Allah'ını sevmesin. Bir de öleğini kaybediyor yani. Alkışlar, takdirler, hatta rahat bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlıyor. biraz korkuyorum yani bu fan tarzındaki e, hayranlıklardan. Çünkü beklentileri çok yüksek oluyor. O hayran, size o derecede hayranlık duyan biri, kendi hayalindeki forma uymadığınız bir şeyi görürse, aynı şekilde sizden nefret edebiliyor yani. Biliyorsunuz bazı ünlü şarkıcıları, John Lennon mesela, şey öldürdü, hayranlarından biri öldürdü. Çünkü onun kafasındaki gibi olmasını istiyor. Bu bakımdan usulü selaseye yapışın arkadaşlar. Temelleriniz sağlam olsun. Dindarlığınızın temelleri sağlamsa o binanın gösterişi o kadar önemli değil. Na, nasıl perdeler taktınız, nasıl mobilyalar döşettiniz önemli değil arkadaşlar. Depremde bir e, videoda birisini dinlemiştim. Dedi ki altı ay önce biz kardeşini evlendirdik. Gittik Ankara'dan haftalarca dolaşıp mobilyaları aldık. Şimdi dedim, enkazın başında onların cesetlerini beklerken o mobilyaları yakıyoruz geçen ısınmak için dedim. Yani önemli değil onlar arkadaşlar, kök önemli, asıllar önemli. Şimdi e, şuraya bağlayalım bu girişi. Arkadaşlar, eğer tamam asıllarınız çok sağlam, yani ahirete inancınız e, Hz. Ali'nin dediği gibi diyor ki Hz. Ali, cenneti ve cehennemi gördüğümde şu andakinden daha fazla inanmış olmayacağım. Yani hakikaten varmış ya demeyeceğim. Hani gözümle görmüş gibi ben inanıyorum işte aynel yakın, hakkal yakın, biliyorsunuz. Böyle sağlam, peygambere bağlı çok sağlam, Allah'a imanınız zaten hani sarsılmaz, tamam bitti mi sizin işiniz yani? Kökler süper ama evde su tesisatı yok, Elektrikte esatı yok, temeller çok sağlam ama efendim siz söyleyin ısınma, doğal gaz boşanmamış bir bina düşünün yani mefhum yok yerler beton yani yaşanır mı arkadaşlar ama çok sağlam işte ahlak arkadaşlar o binanın tezgini atıdır şahsiyet karakter o binanın Döşemeleri, tesisatı, bütün insanca o binanın içinde zevki i selim sahibi bir insan olarak huzur içinde yaşayabilmeniz için gereken bütün esaslar sizin ahlakınızla ilgilidir. Oradan ben şuraya geliyorum arkadaşlar. Sağlam dindarlık iman esaslarından sonra, bak onu tartışmıyoruz, usul-i tartışmıyoruz. Zemin salçeyi, gövdeler sağlam olacak, temeller sağlam olacak. Ama onun üstünde o binanın güzelliği, efendim sizin karakterinizin güzelliğine bağlı. Şimdi bazıları şöyle diyor: Ya insan Müslüman olduktan sonra zaten karakteri güzel olur. Öyle oldu mu arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize kaba saba davrandıkları için e, insanları uyaran kaç tane ayet var? Hucurat Suresine Bakın, Ahzab Suresine Bakın, peygamberimizin evine gelmişler, bir şey için çok davet etmiş peygamberimiz onları, gelmişler, çıkmak bilmemişler. Peygamberimiz kalkmış, yürüyüşe çıkmış, yürüyüş yapmış, gelmiş, hala oturuyorlar. Ayet iniyor mecburen, peygamber sizi bir şey için çağırdığında işiniz bitince kalkın diyor. Ya ayet inmeden akıl gitmiyorlar bunu yani, biraz bir bedeli zihniyetin. ''Ya Muhammed çık dışarı, soru soracağız sana.'' falan diye bağırıyorlar. Efendim, şey, Hücret Suresi'yle ya. Düşünün, ömrünün sonunda artık, veda hacı sırasında arkadaşlar, birisi soru sormak için, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üstünde e, hareket halinde, onu durdurmak istiyor, soru sormak istiyor. Eteğinden, öyle bir çekiyor ki Peygamberimiz eteğine uzanabilir, işte, biliyorsunuz yüksek bir hayvan, Eteğinden öyle mi çekiyor ki durdurmak için yakası boynunu kesiyor. Yani demek ki kökler sağlam diye o ahlak, o edep de kendiliğinden gelmiyor. Şimdi bazı genç arkadaşlar mesela, aranızda çok var ya gençler. Genç arkadaşlar şöyle diyorlar evlenirken arkadaşlar. Ben çok biliyorum bunları, bana anlatırken bile biliyorum. Diyorlar ki, kocam biz konuştuk. Bizim aramızda Kur'an ve Sünnet rehber olacak. Ela Allah biz bir sorun yaşamayız. Sizce arkadaşlar Zeynep'in haliyle Zeynep'in Jackson evliliğinde Kur'an ve Sünnet verdi mi yani? Bir yıl duramadılar ancak, ayrıldılar. Yani Kur'an ve Sünnet arkadaşlar bizim güzel ahlakımızın, karakterimizin, ilişkilerimizdeki güzelliğin üzerine oturduğu zaman çok güzel oluyor. Anlatabilir mi? Peki öteki de mi faydası olur? Yani adam kaba saba, eğitimsiz, işte hot bin, ne bileyim, biraz falan, ona faydası olmuyor mu yani Müslümanlığı? Elbette oluyor arkadaşlar. Sayı doğrusu örneğini lütfen unutmayın. İnsanlar sayı doğrusu üzerinde bir yerde dünyaya gelirler. Bunu Allah takdir eder. Yeni gibi ise eksi otuzda doğdu arkadaşlar. Sonra işte biraz din eğitimi aldı, Kur'an kursuna gitti, bir şeyler okudu, siyer okudu, hadisi okudu falan, biraz bir törpüledi, törpüledi kendine eksi beşe geldi. Beş vakit namaz kılıyor, hacca gitmiş işte, dindar falan ama hala eksi beşte. Ne bileyim, biraz şimdi bir zaman küfrediyor. Ne bileyim, ağzından kafasına sözler çıkıyor, bağırıyor, reaksiyonlar davranıyor falan. Siz şimdi biz onu görüyoruz, diyoruz ki ya bu nasıl bir Müslüman diyoruz. Sonra bana bakıyorsunuz, ben artı 10'da dünyaya gelmişim. İşte dinler bir aile, adam var, babam var, hepsi başımda, efendim hep şey yaptım, beni eğitmeye çalışmışlar, kendilerince bir okullara göndermişler, bir şeyler olmuş. Ben de biraz onun üstüne eklemişim, artı 20, 25'e gelmiş. Hadi 20 olsun, yumarlak hesap. Siz bana bakıyorsunuz, artı 20 değil. Ona bakıyorsunuz, eksi 5'te. Diyorsunuz ki, Müslüman böyle olmalı, işte bu asıl Müslüman. Peki Allah... Nasıl bakıyor bize arkadaşlar? O 25 basamak ilerledi. Ben 10 basamak. allah Teala bize baktığında arkadaşlar nereden geldiğimize de bakacak. Onun için e, bu adam kavasala, bu nasıl bir müslüman, dünyada sufi. Tabi insan üzülüyor arkadaşlar, üzülüyor. Mesela sufi birinden insan nezaket bekliyor, tasavvuf arkadaşlar. Bu dinin en zirvedeki yaşam biçimi yani yemekten sonra tatlıyı yemektir. Hani o da şimdi önerilmiyor da başka örnek bulalım. Yani zirnede hani bütün nezaketi temsil eder, sanatı, sanatkarlığı temsil eder, sanatı, inceliği, derin düşünceyi temsil eder. Şimdi bakıyorsunuz e, kafa göz yarmadan iki cümle bile bulmuyorlar yani. Dolayısıyla arkadaşlar burada da anlaştık mı? Güzel dindarlık Güzel karakterin üzerine şartıdır. Peki güzel karakter nasıl kazanılır? Yani i̇nsanların insanı nasıl fark eder? İşte arkadaşlar burada kalıtımın rolü var, ailenin rolü var, çevrenin rolü var, o kişinin aldığı eğitimin rolü var. Bunların hepsi birleşir arkadaşlar. Demek e, bu inşa, yani kendi karakterinizi, kendi ahlakınızı inşa etmeniz ömür boyu sürer. Ömür boyu. Hiç kendinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. Ömür boyu sürer. Ben 60 yaşından sonra neler öğrendim? Kendimi değiştirdim. Mesela şöyle değiştirdim. Şu konuda değiştirdim kendimi arkadaşlar. E, hiçbir bağıran, çağıran karşısında panik olmuyorum. Evet Allah, da beklerim. Eskiden çok panik olurdu. Panik olmuyorum arkadaşlar. Sesimin tonunu hiç yüksekmiyor. Tabii içimden üzülüyorum ediyorum ama o gemiye binmiyor, o ringe çıkıyor. Anladım, koşup, gücüm yani Anladın karşındaki bütün saldırları boşaltıyor çünkü karşısında ben yokum. Uyumuyorum ya onlar. Anladın değil mi? Biri e, uymayınca kavga da olmaz. Yani uymanız lazım ki ona bir kavga olsun ya, yani. değil mi? Eziklik anlamında değil, haklarıma sorunuyorum, yapacağımı yapmaya devam ediyorum, ama e, kavga etmiyorum. Mesela bu, bunu ben yani yeni bir iki yıl içinde birazcık başarabiliyordum. Şimdi demek ki bu ömür boyu devam eden, eskiden de kavga etmezdi, ezilirdim arkadaşlar. <gülüyor> ezilirdim, yani bırakırdım. O şeyi bırakıyorum, tam kavga çıkmasın diye. Elmalı namak yazır diyor ya. ''Huzurperest olanlar cihat edemez.'' Böyle, ee, aman ağzımızın tadı bozulması diye e, hareket ederdim, şimdi öyle düşünmüyorum. En azından her insanın, arkadaşlar, her yaşta öğreneceği şey var. Az önce söylediğim gibi Efendimiz e, bu dini öğrenmeye başladığında 40 yaşındaydım. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğinde 40 yaşındaydım. Şimdi bu e, kalıtım, çevre, eğitim, işte aile, ee, daha sonra kendisinin insanın kendisinin kendi üzerinde düşünerek, çalışarak kendisini inşa etmesi sürecinde herkes aynı sonuca ulaşabilir mi? Arkadaşlar böyle bir beklentiniz de olmasın. Bakın arkadaşlar kimse gibi olmaya çalışmayın. Her insan bu dünyada bir tanedir. Sizin bir kopyanız yoktur. Ve sizin bu yapıyla, bu ahlak, bu karakter, bu kalıtım, bu zeka, bu eğitim her neyse yani bu taşıdığınız bütün niteliklerle şu anda işte 2024'ün şu tarihinde bu şehirde, şu şartlarda yaşıyor olmanızın bir anlamı vardır. Bu anlamı bulmanız gerekir. Bu anlam yani ben burada nasıl bir boşluk dolduruyorum? Ben ne ne yapıyorum? Bunu bulmanız gerekiyor. Bu anlam ne yazık ki bizde böyle bir hastalık da var. Herkes çok kıymetli şeyler yapmak istiyor. Hayır arkadaşlar, bazen çok küçük bir şey yapmanız gerekiyordur. Ee, Peygamber Efendimiz'in siz bütün sahabesinin, bütün efendim savaşlarda onun önünde savaşarak hayatını feda eden yani şehitlerin adlarını biliyor musunuz? Kaç tanesinin adını biliyoruz? İşte dört halifeyi biliyoruz. Sayısak 15-20 tane sahabe ancak çıkar yani. Ee, geri kalanlar boşa mı yaşadı? Geri kalanlar bir iş yapmadı mı? Geri kalanlar bu din'e hizmet etmedi mi? Ee, evet, ama herkesin bulunduğu yerde kendi çapı kadar yapacağı şey var. İşte onu doğru bulmanız çok önemli arkadaşlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim bize? Ve la t-temal esasulah ve la t-temal ma fadlallahu bizi ba'dun ala ba'd. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere gözünüzü dikmeyin. Yani birisi daha zekidir senden, daha güzel konuşur, daha iyi yemek pişirir ama sen de işine bilir çok iyi çocuk bakarsın. Bilmiyorum çok iyi resim yaparsın. Başka bir şey vardır. Sende de bir şey vardır. Var. Burada da eee topraklı olsun. E, belki de kendi şartlarında o da bir Çünkü çok kuvvetli bir Allah inancı vardı. Kiğerde vardı, bir sözü var onu aktarmak isterim, diyor ki ''Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir?'' Yani ben niye burdayım? Ben beni boşuna yararmış olamaz. Ne yapmam gerekiyor? İsmet Özel diyor, Allah'a uzun ömürler versin, onda 80. yedi yaşaymış bu sene. Efendim İsmet Özel diyor ki, Allah'ım bana diyor, tam ne yazık ki hatırlayamıyorum o güzel şirri. E, ''Taşınacak suyun göster, kırılacak odunu göster. Bileyim ne yapacağım?'' bir daha ne yapsam dedirtme bana. Ne yapsam ben dedirtme. Yani işte bunun için arkadaşlar kendimizi doğru tanımak, şahsiyetimizi, yeteneklerimizi, gücümüzü, gücümüz de çok önemli herkesin her şeye gücü yetmez. Bunları iyi tanımak ve bunları doğru yerde kullanmak. İşte buna ne geliyor arkadaşlar? Psikolojide kişinin kendini gerçekleştirmesi deniyor. Peki, Arkadaşlar bir başka önemli meseleye gelelim bu şahsiyet ve ahlak konusunda. Ahlak değişir mi sonradan? Çok uzun tartışmalar yapılmış uzatmayacağım. Arkadaşlar ahlakın iki boyutu vardır. Önce ahlakı şöyle bir tarif edelim. Buraya o iki boyuta geçmeden önce. Arkadaşlar bir niteliğin, davranış dikkat edin, nitelik. Mesela merhamet bir duygudur, bir niteliktir. Ama hani <gülüyor> görünmeyebilir değil mi? Ee, görünen veya görünmeyen bir niteliğin sizin ahlakınız olması için iki şartı taşıması lazım. Bir, her durumda bir spontan olması lazım. Yani kendinizi zorlayarak cömertlik yapıyorsanız, kendinizi zorlayarak ''Ay acımam lazım, merhamet etmem lazım, Müslüman merhametli olur, hadi bakayım biraz merhamet et.'' falan diyerek bir şeyde merhamet ediyorsanız o merhamet sizin ahlakınız değil. Yani kendiliğinden, kendiliğinden olan nitelikler sizin ahlakınız. İki, her durumda tekrar edilmesi lazım. Yani sürekli İki şartı var. Bir, niteliğin. Sizin ahlakınız olması için, bir kendiliğinden bir, iki sürekli. Şimdi bunları bilelim, buna göre kendi ahlakınızı herkes kendini bilir. Yalnız kendinize karşı dürüst olmanızı parantez içinde tavsiye ediyorum. Çünkü herkes kendini öyle bir anlatıyor ki maşallah herkes İmam-ı Gazali, Efendim ne bileyim, Muhittin bin Arabi kafasını çalışanlar, işte abdülkadir Geylani herkes, herkes çok mücavi, çok sabırlı, çok müşfi, bir de şey var arkadaşlar, ona çok diyorum, ne olur bana kim, ben çok hassasım hocam, diyorlar. Çok hassas olmak yani haddinden fazla, arkadaşlar bir meziyetliğindir, bir kusurdur. <gülüyor> Bunu söylemeyin <yani. gülüyor> bence. Neyse. Şimdi arkadaşlar, bildiniz ahlakınızı, ha bu ahlakta bazı zaaflar gördünüz. Zayıf noktalar gördünüz ve değiştirmek istiyorsunuz. Kendinize değişir mi değişmez mi? İslam ahlakçıları diyor ki çok uzun tartışmalar var bununla ilgili. Bir tartışmalara girmeyeceğim yeri burası değil. İslam ahlakçıları diyorlar ki arkadaşlar, doğuştan gelen şeyler değişmez. Sonradan edinilenler değiş. Sonradan edinilen niteliklerde de en eski olanlar en zor değişir. Yani geç yaşından beri sen böyleysen onun değişmesi 40 yaşında edindiğin bir nitelikten daha zor. Çünkü çok daha yerleştir. Bilmem anlatabildim mi? Tabii burada ne arkadaşlar benim hangi niteliklerim doğuştan hangileri sonra işte bunları herkes tek başına yapamayacağı için eskiden bunları tekkelerde mürşitler yapıyorlar yapıyorlardı? En yordamıyla değil arkadaşlar. Rüyalarınızı dinleyerek yapıyorlardı. Bunları böyle anlattığımızda çok eski, çok klasik yöntemler diye kabul ediliyor. Ama psikiyatri de işte yurttan beri rüyalarla insanları tedavi ediyor, iyileştiriyor, efendim sorunlarını çözüyor. Orada olunca çok şey oluyor. Çok cool oluyor yani orası. Burada olunca çok geleneksel, çok eski kafa falan oluyor. Rüyalarınızı arkadaşlar, bu vesileyle bir cümle kurayım, rüyalarınızı herkese anlatmayın. E, efendimizin tavsiyesine göre sizi seven insanlara anlatın. Çünkü rüyayı yorumladığı an o rüya gerçekleşir. Rüyanın güzel ve doğru yorumlanması için, hayırlı olacak şekilde yorumlanması için Efendim sizi seven birisi, sizi, size değer veren birisi olması lazım ama Yusuf suresinde arkadaşlar Hz. Yusuf biliyorsunuz birisine ne dedi? Sen asılacaksın, başını da kuşlar yiyecek, kuşlar beynini yiyecek demek ki o asılı olarak bırakılacak dar ağacından kuşlar değil kafatasının içinden beynini yiyecekler dedi. Yani bu hani gör, bir gerçeği gören birinin, ben ondan çok etkilenirim. gerçeği gören birinin bize o gerçeği söylemesi gerektiği kanaatindeyim ben. Mesela eskiden birisi kanser olduğunda doktor söylemezdi, kimse söylemezdi, şimdi onu değiştirdiler, söylüyor. Ben söylenmesi taraftarıyım arkadaşlar. Çünkü ben bilmem lazım, işte senin bak hocam şöyle bir zaafın var ya, bunu kaç kere yaptın, kaç kere oldu o? Yani bu bizi zor durumda bırakıyor. Ama tabii ki hürmetle, sevgiyle, tabii ki müşrik bir şekilde bana söylenmezse arkadaşlar ben her zaman kendim hakkında nasıl objektif olabilirim ki? Nasıl çünkü ben alışmış oluyorum ona, kanımsamış oluyorum, bana normal geliyor o dağılmış. Bilmem, anlatabildim mi? Neyse, burada rehberlik almanız lazım yani. Kendinizi dönüştürmek istediğinizde biraz rehberlik almanız lazım. Kitaplardan da yapabilirsiniz. İsmail Hüsnühan mesela bu konuda bir rehberlik yapar, aparyalık, bunu konu sadıklarca konuşmak lazım, geçiyoruz. Ahlakın arkadaşlar, bir davranışı mesela az önce hassaslığı örnek verdim. Güzel ahlak sayılması için, bunda Ahmet Hamdi Aksaki çok algıncı çiziyor. bütün İslam ahlakçılarında da böyle harkezler. Bir e, huyun, bir niteliğin, güzel ahlak sayılması için ifrat ve tefritten uzak olması gerekiyor İfrat ve tefritten nedir? Artı uç, eksi uç. Yani iki aşırılıktan uzak ortada muhtedil denge halinde olması gerekiyor. İslam ahlakını tek kelimeyle özetleyin deseler denge ahlakıdır. İslam'ı tek kelimeyle bana İslam nedir değil, e, diye sorulsa size denge dinidir. İslam denge dinidir. Mesela cömertlik aşırıya kaçtığı zaman savurganlığa dönüşür. E, Öbürü eksi ucak açtığı zaman cimriye dönüşür, modelik olduğu zaman cimriye güzel. İlimle meşguliyeti de var keza Şimdi ah, bazı hocalarınızı dinliyoruz, Tabii çok onlar bize ilham oluyorlar, örnek alıyoruz, isimlerini vermeyeyim. Diyor ki işte ben gece sabaha kadar çalışırdım, şöyle yazardım, böyle. Tamam da çocuklara kim bakıyordu o sırada ya? Değil mi? Hani ben bunu nasıl örnek alayım? Ee, Bazen şeyin de eskiliyorsa, benim de bir kalım olsa ne güzel olurdu diyesi geliyor en sonunda. <gülüyor> efendim, e, yani aşırılıklar örnek değildir arkadaşlar. Muhtelil insanlar örnektir ve bu muhtelil ahlakın zirvesi de şimdi konumuzu bağlıyorum. Peygamber efendim arkadaşlar. Her türlü aşırılıktan korunmuştur. Peygamber efendim. Ve e, bazı sahabeleri biliyorsunuz, Beğenmemişler yani peygamberimizin ibadet hayatını, az bulmuşlar, incelemişler, bakmışlar ne kadar ibadet ediyor, az bulmuşlar. Biliyorsunuz değil mi öyle bir fıkra var arkadaşlar, o da fıkra değil, gerçek de fıkra gibi yani. O da biraz tekva olacağı dedi bir tevza demiş yani <gülüyor> peygamberimiz için. <gülüyor> demişler ki ama o konuda bir, bir konuda karşı çıkmış fetvaya, verilen fetvaya demişler ki ama peygamberimiz de böyle söylüyor demişler. O da öyle demeye cadi, biraz tekva ona cadi demiş. <gülüyor> ee, yani Peygamberi dahi beğenmiyor hani bazı takvalı insanlar, sahabeden de bunun birkaç örneği var. Beğenmemek değil tabii ki hemen düzeltelim, ilginizi çekmek için bu kelimeleri kullanıyorum. Yani şöyle, beğenmemek şöyle diyorlar ki, ha çok az ibadet ediyor ama Allah'ın zaten bütün günahlarını affettiği için onun çok ibadet etmesine gerek yok. Bizim ondan daha çok ibadet etmemiz lazım. Bakın aşırı tipler. Aşırı tipler her zaman vardır arkadaşlar. Bunlar hep böyle uçlara kaymak ister. Heyecanlıdırlar, vur deyince öldürürler. Onlardan da çok korkarım ben. Aşırı olmayacaksınız. Aşırılık bir meziyet değildir, bir kusurdur arkadaşlar. Aşırı üzülüyorum hocam. Aşırı üzüntü insanı felç eder. Bir meziyet değildir. Üzüntünü kontrol etmen lazım. O üzüldüğün şeyle ilgili eyleme geçebilmek için üzüntüyü aşman lazım. Çünkü aşırı üzüntü ne yapar böyle kalırsın. Hiçbir şey yapamaz hale gelirsin. Efendimiz'e e, intikal ediyor bu durum, kendileri anlatmıyorlar, biz yolar öyle yapmayalım, ondan daha fazla yapalım diyorlar. Ne yapıyor Peygamberimiz? Biliyorsunuz ben siz için güzel bir örnek geyiyorum Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hayat evrelerinde öne çıkan karakter özelliklerini ben kendimce tamamen indi bir yorum yani kişisel bir yorum. Ben tespit etmeye çalıştım. Ee, beş tane 5 evreye ayırdım hayatını kendi zihnimde ve her bir evrede Peygamberimizin sihirini, e, şema iyice okuyan birisi olarak hangi özelliği öne çıkıyor, onları görmeye çalıştım kendim için, bir tespit yaptım, onu sizinle paylaşacağım. Yalnız bunu paylaşmadan önce şunu görmenizi istiyorum. Arkadaşlar, e, istiyorum derken yani görsek iyi olur, <gülüyor> beraber bunu görsek iyi olur. İklander Efendimiz'in çocukluğundan itibaren arkadaşlar, bilinçsiz belki yaşlarından itibaren, Yani bunun bilinçsiz bir yaş olduğunu da düşünmüyorum da yani 2-3 yaş sonrasında, ee, bütün hayatın bütün evrelerinde görülen niteliğin, merkez niteliği yani izzettir arkadaşlar. İzzet. Yani çok onurlu. Onurlu gurur anlamında kullanıyoruz. Biz öyle değil. Yani insana yakışmayan, çiğlik, hamlık, belirtisi olan her türlü davranıştan uzaklanmış. Çocukluğunda dahi Bak örneklerimi vereceğim şimdi, çocukluğunda vereyim. İşte şimdi burası e, kalıtı. Çünkü Cenab-ı Hak <gülüyor> Cenab onu seçe, seçe, seçe, son peygamber... Biliyorsunuz peygamberlik belli değildir. Son peygamberin kim olacağını Cenab-ı Hak'la <gülüyor> Ademiye hakkında biliyordur değil mi? İşte onun seçe, seçe, seçe, seçe en iyi soydan getirmiştir. Kişisel özellikler bakımından ve sonra da onu korumuştur. İsmet zıpanın bütün peygamberlerde bulunan onu onun hayatı boyunca, peygamberliğin öncesi dönemde de değil. Mesela bir defasında, Siyer Hinapları bundan bahseder, bir defasında böyle eğlenceli, çalgılı, muhtemelen de içkili bir düğüne gitmek istiyor peygamberimiz yirmi yedi İki arkadaş çobanlık yapıyorlarmış. Arkadaşından rica ediyor benim koyunlara bu gece sen bakar mısın diye. Hani ben o düğüne gitmek istiyorum diye. Yolda uyuyakalıyor arkadaş. Yolda uyur mu insan? Allah götürmüyor. Onu oraya götürmüyor. Çocukluğu dahil hiçbir dönemde putlara el sürmüyor. Halıları zoruna götürüyorlar put bayramlarına. Tam puta yaklaştığı sırada bayılıyor Peygamber. Havaları çünkü gelenekleri var, aile gelenekleri, o bayramın yapılması lazım. Yani onu zorla puta yaklaştırdıklarında bayılıyor, ondan sonra peşti bırakıyorlar yani birkaç kere bayılınca götürmüyorlar artık. Soruyorlar neden bayıldın, benim diyor, önüme çok korkunç bir görüntü çıkıyor, korkudan bayıldım diyor. En fazla korunulmuştur yani Peygamber Efendimiz, Tabii o boyutu var. Ee, biz de arkadaşlar kendi çapımızda biz de korunuruz. Ama tabii ki peygamber değiliz biz, ee, aynı zamanda Kur'an-ı bunları bir defa karşılaşacağımız için çoğumuzla ilgili böyle her şeyi birden anlatmak istiyorum, bu da bir kemaş işte. Ee, arkadaşlar, e, şunu da unutmayın, hatasız olmayacağız, hatasız olmayacağız arkadaşlar. Alina suresinde, bir türlü orayı e, şey yapamadım, ayet numarasını ezberleyemedim, وَالْكَازْمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ var ya, bilenler bilir, işte öfkelerini yutarlar, insanları affederler diye anlatılıyor uzun birkaç ayet peş peşe orada takva sahiplerinin nitelikleri anlatılıyor arkadaşlar. Kur'an'da çok geldi anlatılır ama burada öne bir arada sayılıyor, sayılıyor. Onlardan bir tanesi de nedir? Orada sayılan niteliklerden bir tanesi, onlar bir günah işlediklerinde temel arkasından tevbe ederler Diyor, takva sahibiyiz için. O da biraz tekva olacağıydı dedi ya teyzemiz. Yani takva sahibi de günah işler, anlıyoruz. Ne yapıyor peki onu takvalı kılan ne? Günahını hemen anlar. Ağzından kötü bir ses çıktı, sesini yükselti. Ne bileyim namazı, Cık, işte bir bakılmasam mı hani Ere gidince mi kılarım veya da kazanma ederim dedi, aklından geçti. Yani bir eksik bir şey yaptığında hemen hatasını anlar ve onu düzeltir. Dolayısıyla takva sahibi bile günah işler. Yani işler, işleriz. Çünkü ilk insan ilk günahı işledi ve anlatıldı değil mi Kur'an-ı Kerim'de bu? Yani masum olmaya çalışmayın, günahsız olmaya çalışmayın o da bir aşırılıktır. Hiçbirimiz masum olmayacağız. Hatta Efendimiz Kur'an'ı bilenler, siyeri bilenler hatırlayacaklardır. Efendimizin bile zelleneleri var arkadaşlar. Abdullah bin Ümmü Mekdum'un kalbi kırdı. Atus Koca sureinde, Abese suresi. E, Bedir Savaşı'ndan sonra esirler edindiler. Bu esirleri ne yapacağız diye konuşular. haletinde hiçbir peygambere yer kesin zafer kazanmadan esir almak yakışmaz. Peygamberimiz dedi ki eğer bu hatamızdan dolayı Allah bizi cezalanmayacak olsaydı Ömer hariç hepine selam olmuştuk dedi. Yani bazı davranışları Kur'an-ı Kerim'de düzeltildi biliyorsunuz. Aletler düzeltildi. Bu da bize büyük bir rahmetli neyi gösteriyor arkadaşlar? Düzeltilmeyen yani bu birkaç örnek dışında geri kalan bütün hayatını vahyin onayından geçtiğini gösteriyor. Allah derler, geri kalan bütün o hayatı onayladı diye gösterir. Şimdi bu izzeti beraber görelim. Arkadaşlar hepimizin ihtiyacı var. İzzet sahibi ol. İzzeti onur demeyelim de, onur kelimesi de kirlendi biliyorsunuz. Ee, saygınlık diyelim. Hürmet, heybet. Yani böyle bir duruşu var evamlerimizin arkadaşlar. Her durumda, çocukluğundayken, örnek vereceğim şimdi. Bunu genel bir başlık olarak düşünün. Yani bütün Peygamberimizin bütün ahlakının izzetle kuşatıldığını düşünün. Şimdi alt başlıklara iniyoruz. Çocukluk döneminde benim gözlemlediğim arkadaşlar Peygamber Efendimizin hayatında zor koşullarda yaşamış olamızdır. Çocukluğu zor geçiyor. Bir defa babası doğmadan ölüyor kendisi doğmadan babası söylüyor, cümleyi düzeltelim. İkincisi, e, orada gelenek olduğu için daha memedeyken süt anneye veriliyor ama sonra altı yaşındayken annesi öldü. Yani annesiyle çok az zaman geçmedi. Onun dedesi himayesine alıyor, sekiz yaşındayken dedesi öldü. Dedesi vefat etmeden önce 12 tane oğlu var ama olmayabilir. O sırada, o 12 oğlundan en fakir olanı peygamberimize emanet ediyor Ebu Talib'e. Halbuki diğer amcalar daha zengin. Çünkü diyor, bazıların yaşı küçük. Mesela Hazreti Hamza peygamberimizle yaşadı. Abbas peygamberimizle yakın, çok yakın yaşı. Ama Ebu hep var mesela, çok varlıklı. Ona vermiyor. Ebu Talib'e veriyor çünkü o daha mermin bekliyor. Bir de Ana-baba bir kardeş, contemporimizin babasıyla Daha da yakın yani. E, bu ne demek? Ebu Talib'in evinde arkadaşlar, kıtlık ortamında büyüyor. Fakir bir ev Ebu Talib'in evi. Öyle her zaman yiyecek yok, bol bol yiyecek yok. E, ben işte dediğim gibi 60 yaşlarındayım, e, annem anlatırdı. Demek ki sizin babaanneniniz, minneleriniz anlatır mıydı arkadaşlar kıtlık günlerini? ülkemizdeki. O hikayeleri unutmayın. Nereden geldiğinizi unutmayın arkadaşlar. Benim anne son hayatımı 15 günlerle birlikte geçirdik. Son günlere kadar yemek yerken sofrada kendi diliminin üstüne elini koyar. Ekmeğini. Alışkanlık olmuş. Bir de insan yaşlandıkça çocukluk alışkanlıklarına dönüyor. Anne niye böyle yapıyorsun dedim. Dedi ki biz çocukken de. Ekmek sayılıydı, sayılı verilirdi. İşte diğer evdeki diğer çocuklar e, hızlıca yiyip annemin ekmeğini de alırlarmış. Onun için kendi ekmeğini böyle eliyle tutuyor, eliyle tutuyor arkadaşlar. Yani böyle bir ortamda peygamber Efendimiz duyuyor ve çok küçük yaşlardan itibaren çalışıyor. Çocamanlık yapıyor, amcasına yardım ediyor, bütün işleri yapıyor. Şimdi peki, e, bu hayat travmatik değil mi? Yani bugünkü anlamda, arkadaşlar, herkes çok travma ya, geçiliyor ya bugün. Bir, bir moda bir kelime. Bütün etrafımız narsistlerle uşaklanmış. Herkes narsist bizden başka. Böyle bir moda var. Bir de hepimiz çok travma yaşadık. Çocuklarımızdan adam travma geçirir şöyle olursa diye. Böyle bir travma e, dedektörü var yani üzerimizde takımın. E, Cemal babak arkadaşlar, bu kendisinin seçtiği, peygamberlik vehbidir, kesbi değildir, kendisinin seçtiği bu son peygambere neden böyle tırnak içinde travmatik bir çocukluğa maruz bıraktı? Anası babası olaydı, kardeşleri olaydı, sevilerek, şımartılarak, böyle el dedektirmedek dedektir, iyi tüleydi, Penevojik açıdan daha sağlıklı olmaz mıydı? Peygamberimiz niye bunları çocuk yaştan bunları yaşadı? Yani bunun üzerine düşünmenizi isterim arkadaşlar. Bir de her yerde söylüyorum, bütün konuşmalarını dinlemedim, bütün kitapları okumadım. Yani kefil değilim ama Acar Başak Hoca bu konuyu çok iyi anlatıyor. Şunu söylüyor arkadaşlar: Çocuklarınızı konfor içinde büyütmeyin. Konfor alanından başarılı insan çıkmaz. Yani biraz zorlanması lazım. Mesela çocuğun canı sıkılmasın diye bütün anne babalar, ana, ba anneler, anı okulu öğrenmeli gibi etkinlik uzmanı olmuş. Ben diyorum ki, iyi ki bu devirden önce büyükmüşüm çocuklarımdan. Hepsi evler böyle anı okulu gibi. Malzemeler, etkinlikler, niye çocuğun canı sıkılması? Arkadaşlar, çocuğun canı sıkılması lazım ki. Kendine oyun üretsin, yaratıcı zekası açılsın ama tabii o sıkılmayı da uzaktan kontrol etmeniz lazım çünkü oradan yanlış şeylere de satabilir. Siz gözlemleyin uzaktan ama biraz canı sıkılsın, biraz yorulsun, biraz bir şeyi beklesin, biraz hayal kursun. Hepimiz yani bayramda alınan ayakkabıyı bir gece önce yatağımızda baş koyup nasıl uyuduğumuzu hatırlıyoruz. Ne kadar değerliydi bizim için. Çocuklarımızın öyle bir sevdiği bir şey değil yok. Çünkü sayısız ayakkabısı var. Kaç tane spor ayakkabısı, kaç tane bayramlık ayakkabısı falan var. Hiçbiri artık zevklenmez hale gelmiş. İşte Efendimiz'e, Cenab-ı Hak, Hz. Yusuf'u, işte Kur'an'da diğer peygamberlere bakın. Çocukluklarından, nasıl e, tavirinde hoş görün, Hayyini, Konyayı görmüşler, yani. hayatı görmüşler, hayata hazır olmuşlar. Bu olumsuzluklara karşın çok olumlu bir şey var Peygamberimizin hayatında. Çocuklarda arkadaşlar, çok sevgi görmek. Yani kiminle birlikteyse çok sevgi görmüş. Asıl mesele sevgisiz çocuk yetiştirilmesi yani ee, çocuklarımızı sevgisiz bırakmaktır. O hataya asla düşmemeliyiz, çok sevgi görüyor. Şimdi oradaki dizlete, örnek vereceğim çocukluk dönemindeki lisede arkadaşlar e, Ebu Talib'in evine geldikten sonra Ebu Talib'in de 8-10 tane çocuğu var, tam bilmiyorum sayısını. çok çocuğu var. Az önce söyledim, geçim çok kıt, imkanlar çok kıt o evde. E, bu dönemi düşünün, lütfen böyle e, herkesin önünde tabak var, kaşığı var, çatalı var öyle değil yani. ortaya bir yemek konuyor, sadece yemek vakti arkadaşlar yemek konuyor. Aralar da yok bizim köy, eski köy hayatımızda da ödü. E, ambarda gitti yemekler yani, evin bir odası ambar. diye oturmuyorlar televizyon karşısında. Bütün gün dışarıdılar. Çok hareket halindeler ve acıkıyorlar. Sofraya oturdukları anda çocuklar yemeğe hücum edermiş. Oradaki yemeğe. Peygamberimiz onlar diğerleri hücum ettiğinde peygamberimiz eline çıkarmış. Bu izzettir işte arkadaşlar. Yani kapmaca yapamıyor. Atma. daha sonra buna çok büyük bir jest yapıyor peygamberimiz. Yenkesi arkadaşlar onun sofradan aç kaldığını görüyor. Şimdi o yeniden yerine lütfen kendinizi koyar mısınız arkadaşlar? Kendinizi yerine koyun. 12, 12 kardeş olan bir ailenin değil misiniz? Kayınlarınız var zengin. Bir tane kaynınız ölmüş. Onun çocuğu verici. Sizin de sekiz on tane çocuğunuz var ve siz de kıt kadar geçiniyorsunuz. O çocuk size verilir. Arkadaşlar, nasıl bakardınız o çocuğa, nasıl bakardınız bütün bir kalınlar o çocuğa? Ona da, da düşünün. O diyor ki, o Fatıma, ee, şeyini bilemiyorum, aile etimi yani künyesini, e, sen diyor sofradan mı çıkartıyorsun? Hanımların yaptığını yapamıyorsun. Sofradan aç kalmıyorsun. Peygamberimize ayrı tabakta yemek vermeye başlıyor o günden sonra. Yani o mizleti, o böyle kapış kapış yapamamak, işte onu, o onu, o, o heybeti daha çocukluğundayken görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar gençlik ve genç yetişkinlik çağı dediğimiz işte peygamberliğe kadar, kırka kadar giden dönemde hayatı daha kısıtlı anlatılır siyah kitaplarında çünkü peygamberimiz kendinden bahsetmemiş, geçmişini anlatmamış çok fazla, e ne kadar bilinirse o kadar aktarılmış, peygamberlikten sonraki hayatı da sahabeler tarafından hayran geçirmiş. Yani şunu yazın şunu anlatım falan dememiş peygamberimiz. E, o peygamberlik öncesi hayatına dair çok detay yok, birkaç mesele var. Ee, o dönemde dikkatimizi çeken arkadaşlar, benim e, acizane kanaatim, peynalimizin öne çıkan vasfı güven. Son derece güven. Güven uyandı, o arkadaşlar. Onun sözünden hiç kimse kuşkuya düşmemiş, bir söz verdiyse mutlaka yerine getirmiş, az önce ne dedim? Sağlam dindarlık, sağlam şahsiyet üzerine inşa edilir dedim ya arkadaşlar. Peygamberlik de öyle. Yani peygamberimiz, peygamberliğini ilan ettikten sonra, çünkü ilan etmek de görevlerdi Cenab-ı Hakk tarafından. Sıçmanları dahi öyle Nasıl çağırıyorlar. Nasıl çağırırlar? Muhammed'in deliği diye çağırıyorlar. Güvenil'i Muhammed. Hicret ederken biliyorsunuz çok küçük bunlar ama yani onun şahsiyetiyle birlikte düşünün ve sizin kendiniz Ben de zamanında böyle organizasyonlar yaptım. Hala bile bazı zaman zaman yapıyorum. Şimdi birini davet ettiniz. Bir ay önceden sözleştiniz. Daha sonra, ya hiç hatırlatmamıza gerek yok hocamız takip eder programını ve söz verdiği gün gelir diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Diyebiliyor bir hafta önce hatırlatıyoruz, bir kez önce Hocam yarın program var ama aman falan diye. Yani niye? Hadi güvensizlik demeyelim ama unutun diyoruz yani. Halbuki bak bu kadar telefonlar kaydediyor. Ajan da var telefonlarda, deklerlerde ajan da tutuyoruz. Yani bak güvenemiyoruz birbirimize arkadaşlar. Birine bu iş emanet ettiğinizde o işi gözünüz kapatırsa tamam bu iş artık olur, e, layıkıyla olur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yani diyebildiğimiz yerler ve kişiler de var, elhamdülillah tamamen kötü değiliz. Hep olumsuzlukları konuşmayalım. Öyle olmaya çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da peygamberliğin ikinci sıfatıdır. Emniyet, peygamberliğin ikincisi güvenilir olur yani. Bütün peygamberler içinde yaşadıkları toplumda ithal peygamber yok, bu arada bildiğim kadarıyla, hep böyle o toplumun içinden seçilmiş? Geçmişi biliniyor, karakteri biliniyor, ahlakı biliniyor, nasıl iş yapardı, nasıl ticaret yapardı, bunların hepsi biliniyor. Şimdi biz, çocuklarımız bizi izliyorlar arkadaşlar. İzliyorlar. Mesela, uff, nereden çıktı şimdi bu kişi? Kapıyı çaldı, biri gelmiş, nereden çıktı dedik. Sonra, ay ne kadar iyi ettiniz de geldiniz demiş kapıya gidince. Çocuk bunu görüyor arkadaş, görüyor. Bu hayatınız boyunca kaç kez tekrarlanıyor buna benzer ikiyüzlülükler, samimiyetsizlikler, önden başka, arkadan başka konuşmalar. Nasıl güvensiniz size Mesela sizin hiçbir şey okumadığınızı, kendinizi yoruyorsa, sizin ilgili bir konuda, yavrum bak yanlış yapıyorsun, o iş öyle değil dediğinize nasıl güvensin? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Güven, güven yani söylenen söze değer veren şey Doğruyu söylüyorum, bilineceksiniz, işten hesap vereceksiniz Allah bunu, bunun için beni görevlendirdi. Yani. Peki bunu böyle hani, birer birer, birer birer, birer söylesem hayır, ilan edeceksin. Kaç tane arkadaşlar, hafızlar aramızda aranızda bilirler. Birkaç yerde Kur'an'ın yerine Cenab-ı Hak diyor ki eğer sizi söylemezsen seni şahkılarından yakalarız. Yani tehdit ediyor. Şimdi o akrabalarını eline koklayıp da Yaptığı bir duyurum var ya peygamberimizde arkadaşlar. Ay onu böyle nasıl, ıı, bilmiyorum hani kendi çapında, nasıl iyi anlıyorum biliyor musunuz o hafizi? Şimdi defalarca olmuş. E, halalar, şimdi nasıl ben akrabalarımı uyaracağım diyor ilk önce. Bu, bu, bu vesileyle onu da belirtelim. Hayatı boyunca hep hanımlardan fikir almış, hanımlardan destek almış arkadaşlar. Ailesindeki hanımlar. Hanıları diyorlar ki, sen diyorlar, elinde bir ziyafet var, o gün Araplar o dönemde ziyafet sahibinin konuşma yapma hakkı varmış. Gelen herkes onu dinlemek zorunda yapacak, dinlemezse çok ayıpmış çünkü yemeğini yiyorsun, bir konuşma yapma hakkı var. İşte o konuşma sırasında söylersin. Arkadaşlar çağırmış akrabalarını, onların da bir şeyden haberi yok. Ama Peygamberimizin içini düşünün, nasıl söyleyeceğim, şimdi mi söylesem biraz sonra. Ve söyleyemeden gitmişler. Aradan bir zaman geçmiş, bir daha çağrılmış. Hatta Muhammed Aminullah Hoca diyor ki, Mekke'de Hz. Halice'nin ve Hz. Ebu Bekir'in servisi olmasaydı, İslam Mekke'de bu ürün giderdi, Hz. Halice'nin serveti böyle içinden de gitmiş arkadaşlar. Bir daha çağırıyor, bir daha önce düşünün kendi içim dünyası günlerce nasıl gırık kalbi? Nasıl söyleyeceğim? Yani peygamberlikle birlikte arkadaşlar o size yok ben yapamam. İçinde mesela Peygamber Efendimiz peygamber olduğunda Hirala nasıl indi arkadaşlar? Yaşasın beklenen son peygamber, ben olduğum sonunda diyerek miydi arkadaşlar? Yani büyük bir endişeyle aklımı kaydediyorum acaba diye Hz. Antic'e sordu biliyorsunuz. Dolayısıyla e, hayatında yepyeni bir sayfa açılıyor, büyük bir tarz değişikliği yaşıyor Peygamberlerimiz. Peygamberlerimizle birlikte. Ve oradan ta şeye kadar, icrete yakın vakte kadar arkadaşlar, Peygamberimizin benim kanaatim, ahlakında öne çıkan özellik, ve kararlılık. Asla vazgeçmedik. Başlarını çatlatırcasına anlattı diyor ayetler. Arkadaşlar, her ayetin içinde birini gönderiyor Kabe, yi. okusun oradakilere diye. O giden kişi dayak yiyerek sevdiğine geliyor. Peygamberimiz görüyor bunları. Bir de acizane benatım inşallah kıyamet günü bunları sorarız kendisine. Benim kanaatim arkadaşlar, şimdi düşünün Peygamber Efendimiz ilan etti ilk inemanlar kimler? Hep alt tabakada birkaç istisna hariç Hazreti Yavuz Hazreti Ömer gibi birkaç. Istisna. Hayır, fakirler, köleler, kadınlar, çocuklar, böyle alt tabakaya. Şimdi bu alt tabaka içinde en zayıf olanlara işkence etmeye başlıyor mümkünler, kölelere falan. Yani bir tanemizin yerine koyuyor arkadaşlar. Size bir şey yapamıyorlar ama size inandığı için birileri işkence görüyor. Bilal bir Habeşi'yi hatırlayın, Ammar bin Yasir'i hatırlayın, onun babasını hatırlayın, Süheydi Rumi'yi hatırlayın. Yalıyorlar. Yani kurtaramıyorsun da, onları kurtarmaya da gücüm yetmiyor. Hazreti Edovichid'in serdili de bu köleleri çok yüksek fiyatlarla satın alıp azat etmek için harcamış. En bu dönemde yani bakın sevdik, size inananlara işkence ediyor. Hani bugün polisi evliliklerle görüyoruz. Mesela birisini kaçırıyorlar, mafya kaçırıyor. Veya işte karşı tarafın ajanları kaçırıyorlar, ondan sonra bir şey söyletmeye çalışıyor ona. Adam ama dirençli söylemiyor, sonra nasıl söyletiyorlar? İşte kızını kaçırız, karını kaçırırız, işte bilmem ne yaparız, yani sevgililerine, ailesine tehdit olacağını anlayacak, ilgi çözülüyor değil mi? Peygamber Efendimiz'in işte arkadaşlar, bütün o yakınları, ona inananlar, eziyet edildiği ve bunu gözleriyle gördüğü halde, bir defası ee, Kimdi? Ee, Suheyb-i Rummi mi? Ha, ha, hatta, evet, Peygamber Efendimiz'e geliyor. sırtındaki yaraları gösteriyor. Çünkü kendisi demirciymiş, sıcak demirci. Sahibi de azılı bir müşrik, ee, ona eziyet edermiş, inanacak mısın gene hala Muhammed'e diye, ateşin üstüne yatırılmış onu. Demircinin kullandığı ateşin üstüne yatırılmış, böyle sırtı yaralar halinde. Gösteriyor peygambermize ve diyor ki ya Resulallah yani Allah'ın yardımını ne zaman gelecek, ne zaman gelecek? İşte o zaman ayet-i kerife diyor, sizden öncekiler, e, peygambermiz söylüyor sizden öncekiler devir teraklarla da bedenleri böyle söylemezlerdi diyor. İşte sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi kısalttınız diye Bakara Sûresi'nde bir ayet iniyor. Yani o azim, karar, tabii bu azim ve kararlılık nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Tekaferiniz isterse azmetmesin. Bir büyük yerden. Siz de böyle düşünün kendiniz için arkadaşlar. Ben çocuklarım küçükken <gülüyor> elhamdülillah beni mahcup etmediler. Allah ve hayatları boyunca cümle evlatlarımızın hayatlarını sıladın usta günümüzde sabit etsin. Efendim onlar böyle tam erdenlik yaşlarındayken bazen böyle sizi zorlar yak. Bakalım nereye kadar tarz kılparabilir, Yani bakalım ne yapabilirim diye. Bazen böyle bir şey tekrar tekrar söylemek size bıktırıcı gelebilir. İşte orada azim ve kararlılık çok lazım. Bazenler ki, çocuk biliyorsun biliyorum ben farkındayım, bu söylediğim size zor geliyor Ama kusura bakmayın sizin için ben canlarla yanamam. Söylemek önemli. İşte en başta anlattığını şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Günlük hayatınızı ahirete bağlayamazsanız bu azim ve kararlılığı bulamazsınız kendinize. Hicret öncesine gelelim ve hicrete üçüncü aşama. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz o güne kadar, o güne kadar Arap Yarımadası'nda binlerce yıllık tarihte hiç yapılmamış bir şey yapıyor. Bütün oradaki birlikler kan bağına dayanıyorken, ilk defa Peygamber Efendimiz inanç bağına dayanı bir toplum buluyor. Medine toplumu benzeri yok. Öncesinde tarihte benzeri yok. Daha önce kabileler var. Bu kabilelerde kan bağına dayanı. Eğer bir kabilesini dışlamışsa, yani kabirin dışına atılmışsa, ölüm demek olduğu için başka bir kabileden sığınma alman lazım. Çünkü merkezi devlet yok. Merkezi devlet ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç farkında değiliz. Gençler bazen ülkemizden çok şikayet ediyorlar, çok üzülüyorum. Hep yani böyle dışarıya güveniyorlar. Arkadaşlar, e, devlet şu demek. Bir yerden arabanıza biniyorsunuz, 2-3 kadın. Saatlerce yolculuk yapıyorsunuz, iki saat, üç saat şehir içinde, şehir dışında, kazandan başka hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Devlet bu demek. Polis var, asker var, jandarma var, o yüzden siz o yolculuğu yapabiliyorsunuz. O yüzden siz sabah çocuğunuzu gönderdiğinizde, akşam işte trafik kazası falan hariç de sağ salim geleceğinden korkmuyorsunuz. Çünkü güvenlik var. Orada öyle bir şey yok arkadaşlar, bir kabilenin toprağında onun bükmü geçerli, öbür kabile, köy köy gibi düşünün, her bir köyde oranın bükmü geçerli. İlk defa Peygamberimiz Hicret'le birlikte efendim yeni bir devir, yeni bir çağ açıyor. Hatta Gacüzane Penâdin, ben bilim değil insanı değilim, iddialı konuş ama dünya tarihinde de bir dilik olduğunu düşünüyorum. İnsanlar Roma'yı alan örnek verir ama Roma'da katı bir biyelerşi var. Yani Roma'da da yabancılar o devletin mezunu olarak kabul edilmiş ama hiçbir zaman yükselenememişler. Yine Romalılar yönetmiş yani bildiğim kadarıyla, yanlış olmasın. Ama en azından Vafya Romadası için bir yenilik. Yani hicret arkadaşlar, müthiş bir cesaret ve müthiş bir kulluk örneği ee, çok konuşmak istediğim üzerine ama e, haddine başmış olur ve biz şeyimizden, amacımızdan şaşmış oluruz. Şimdi biz ne konuşuyoruz burada arkadaşlar? Peygamber efendimizin örnekliğinde kendi şahsiyetimizi nasıl inşa ederiz? Demek ki izzet, zorluklarda baş etmek, her durumda doğruluk ve güven gönderiyor, ericiler gönderiyor. Bir düşünün yani. Ve bu sürede arkadaşlar müşrikler var. Zaten Mekke müşrikleri hiç boş bırakmıyorlar. Ama bir de yeni bir düşman ekleniyor. Arkadaşlar en tehlikeli düşman münafıklar var. Yahudiler var ve Hristiyanlar var. Bunun hepsiyle Peygamber Efendimiz mücadele ediyor. Acizane kanaatim benim gözlemim. Medine döneminde bu yeni bir topluma önderlik edecek kudret, heybet, otorite ve gücü görüyoruz peygamberimiz. Yani Peygamberimizi bazıları arkadaşlar, böyle gözü yaşlı, elinde tesbih, hep böyle gece sabahlara kadar sadece ayakları şişene kadar namaz kılış, hep böyle tarif ediyorlar. Bu eksik bir tariftir. Çok güçlü bir ibadet hayatı var ama çok kudret sahibi, otorite sahibi İnanılmaz etkili bir sosyal hayatı var Peygamber Efendimizin dediği gibi bunları bir denge içerisinde yürütüyor ve yeni o yeni topluma önderdik ediyor. Şunu unutmayın arkadaşlar, zayıf insanlar önderlik edemez. Bakın çok dürüst olabilir birisi, çok çalışkan olabilir, çok akıllı olabilir, çok eğitimli, çok bilgili, çok kültürlü, her şeyi biliyor falan olabilir. Ama zayıfsa, yani insanları yönetemiyorsa. Mesela cezalandırmak gerektiğinde cezalandıramıyorsam, peygamber Efendimiz'in hayatına bir bakın yani. Biliyorsunuz, e, şimdi burada söylemek ne kadar zor ama kitaplarda kayıptır bunlar. E, arkadaşlar, Kaynuka Yahudileri hem de savaşı sırasında peygamberimize ihanet edip savaş içinde düşmanlayış veriliği yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki, Memine'ye nikrinden sonra yani bu olaydan 5-6 yıl önce diğerimizle savaşılmazlık anlaşması imzalamışlardı ve Medine'ye dışarıdan gelen düşmana karşı ortak savaşma sözü vermişlerdi. Şunu unutmayın arkadaşlar peygamberimiz benim gördüğüm hiçbir ihaneti affetmemiş. Devlete ihanet, ailenin yani sistemine ihanet, kişisel bir şey değil, hiç mesele yapmamış. O bana böyle dedi, böyle yaptı. Onları hiç mesele yapmamış ama topluma yönelik Toplumunu yok edemeye yönelik, bir ihanete affet Şimdi bu Karnıka ihanet ediyor, tekandemiz müşteriyi yiyor, gidiyorlar, Karnıka ile kalıyor. Karnıka 500 yıldır belki Medine'de, tekandemiz gelirli 5-6 yıl olmuş. Biliyorsunuz, Hedlek Savaşı'ndan dönüşlere diyor sahabesine, hiç kimse Karnıka'nın gününe varmadan ikili namazını kılmasın. Yani daha atınızdan inmeden oraya koşar. Peygamberimiz. Uzun sürüyor. Teslim oluyorlar. Hızlı geçiyorum. Teslim oluyorlar. Peygamberimiz diyor ki Tevrat'a göre bir cezalar istersiniz. Kur'an'a göre mi? Tevrat'a göre diyorlar. Tevrat'a göre bir topluluğu, başka bir topluluğa ihanet etmişse bütün erkekler öldürülür. Bütün kadınlarda sürülür. Kadınlar ve çocuklar sürgün Tevrat'ın hükmüne göre arkadaşlar hepsi idam ediliyor ve peygamberimiz tek tek o idamlara nezaret ediyor. Anlatabildim mi? Böyle Değil. Ne diyor biliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi diyor falanların kızı Fatıma değil, ee, Muhammed'in kızı Fatıma da kesse, hırsızlık yapsa elini keser. Allah'ın şeriatını uygulama, kuralları uygulama, işi olması gerektiği üzere yapma konusunda arkadaşlar hiçbir zaaf Peygamber Efendimiz gösteriliyor. Ama bütün bunların yanında o kadar nazik, o kadar merhametli, o kadar ilgili bir insan ki ne diyor Ali İran suresinde 159. ayet-i kirimede, ya da bak, bir bakım evet 159. Diyor ki Rabbimiz eğer sen diyor kaba ve katı kalpli olsaydın, onlar senin etrafından lavup giderlerdi, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Yani yumuşak, güçlü bir otomite ama yumuşak bir ilişki. Müthiş bir şey, i̇şte denge dediğimiz şey bu. İşte arkadaşlar şahsiyetinizde bunları birleştirmeniz gerekiyor. Size, sizin kırmızı çizgileriniz olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Eşinizin, çocuklarınızın, herkes kırmızı çizgileriniz olmasın. Bu kırmızı çizgiler çok sayıda olursa geçinsiz olursunuz. Ama ilkelerinizin olması lazım. Bunlar rağmen benim ilkelerim var diye herkese asarak keserek de davranmayacaksınız umutla. Ama kendi sınırlarınızı da ihlal ettirmeden bakın psikolojiye girmeye başlıyoruz şimdi. İnanılmaz örnekler çok sayıdadır Peygamber Efendimiz'in hayatında. İşte bu dengi içinde olmak neyi sağlıyor arkadaşlar? Kemal-i Kemal, Esma-i Hüsna başta Muhyiddin bin Arabi olmak üzere şunu söylerler. Ee, Cenab-ı Hakk'ın Cemal isimleri var, Celal isimleri var. Bunların hepsi bir kulda tecelli ettiğinde, bir dengi içinde, tecelli ettiğinde oradan Kemal ortaya çıkardı. Kemal'i -ah, yani insan-ı kamil ancak böyle olur. Bu da Allah isminin yani ismi has olan, özel isim olan, Lafzatullah'ın, Allah isminin okulda yansıması demektir. Çünkü Allah ismi bütün isimleri içinde toplar. İsmi camidir diyorlar, bunun da gerçek hayattaki insan boyutundaki örnek Peygamberimizdir arkadaşlar. Peygamberinizi ne kadar kursanız, ne kadar taklit ederseniz, beğenmezsiniz yapmadan arkadaşlar, aa bu da çok fazla, bu da çok az, deme Ne kadar kendinize benzetmeye çalışırsanız, kendinize ona benzetmeye çalışırsanız o kadar kemale yaklaşırsınız. Şahsiyetinizi de ancak böyle bir Müslüman şahsiyet işaret edebilirsiniz. Aksine halde Cenab-ı Hak şöyle yapardı. Bir dağın başına Kur'an kelime bırakırdı. Bize dese bir, bir dağ olurdu gökten. Babeti çok kuvvetli ama hayatı boyunca sadece gerçeği söylemiş ve şakalarında bile gerçeği dışından hiç çıkmamış. Söylediklerini de harfi harfine kendisi yaşamıştır. Daima tatlı dilli, güler yüzü, toleranslı olmuş. Bununla beraber sözlerini saygıyla dinletmeyi de başarmıştır. Arkadaşlar insanlar başlarında bir uç varmış da uçacakmış gibi dinlerlermiş efendim Yeni geldiğinde eşsiz bir yiğit, buna dair örnekler var peygamberimizin hayatında. yeni geldiğinde son derece Halim senin. Kime karşı Halim Selim olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Alt tabakadakilere karşı ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar, fakirler, onlara karşı çok Halim olmuş. Kime karşı yiğit olmuş? Kibirliler, atanlar, azamet satanlar. Bunlara karşı da çok umur ve iktanlanmışlar. Alt tabakaya karşı da çok yumuşak ve nazik davranmış. i̇bn Hazm da İslam bakın sabır konusunda diyor ki, sabır diyor, kendinden yukarıdakine gösteriliyorsa zillettir, kendinden aşağıdakine gösteriliyorsa izlettir. <gülüyor> Aynen tam Peygamberimizin bu özelliği. Adaleti titizlikle korumuş, insanların makam ve vevkilerine göre davranmamış adalet konusunda Aksine fakirlerin, kimsesizlerin, yetimlerin, hastaların, gariplerin, çocukların daha çok bilgiye muhtaç olduğunu bilmiş ve mesela bir çocuğun bir kuşu öldü diye arkadaşlar ona taziye ziyaretine gitmiş. Çocuğun evcil hayvanı öldüğü için biliyorsunuz. Kibirlenmekten nefret depres... bu iki meselelerde, sömimiyetle ifade etmiş. Halkın arasına katılmış, insanlarla olan ilişkilerini herhangi bir insan gibi sürdürmüş. Hastaları, dostlarını, komşularını ziyaret etmiş. Aile hayatına vakit ayırmış arkadaşlar. Çok meşgul bir insan Peygamberimiz işte. Bütün bu rollerini bir arada yürütürken her gün ikildiden sonrası kendi ailesine ayırmış. Ee, gece kalkıp ibadet etmek istediğinde eşinden izin almış izin istemiş, aile bireyleriyle şakalaşmış, evde zaman zaman tatsızlıklar olmuş ama o tatsızlıkları hiç kimseyi kırmadan, hakaret etmeden, zorluğunu da bırakmadan çözmüş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim sadece, hayatı boyunca hiç bir zaman sesini yükseltmemiş arkadaşlar, bağırarak konuşmamış. Bak savaşlar yapmış, size az önce kaynakları anladım, bunları yaşamış. Ama hiçbir zaman birey bir birey olarak karşısındakine bağıra çağıra konuşmamış. Ee, müthiş bir denge kurmuş yani. Ee, en son şu söze aktarayım, Muhammed Hamidullah Hoca diyor ki, Şayet Hz. Muhammed, insanın dünya hayatını, zevklerini tamamen reddeden, bunlardan uzak kalan bir melek hayatı sürdürmek isteseydi, onun sürdürdüğü bu hayat, yani bu din, İnsanlar için ölü doğmuş birlik din olarak kalacak. Evlenmiş, hafif mutlu olmuş, mutsuz olmuş, acıkmış, susamış, yorulmuş. Bir insan neyi yaşarsa o da onları yaşamış. Ee, şemai okumanızı da çok tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimiz'i böyle e, sanki kanlı canlı karşınızda canlandırmış gibi oluyorsunuz. Elbette bir oturumda bir buçuk saati de geçti. Hakkınıza helal edin. Peygamber Fakat'ın e bütün ahlakını, bütün kuşak vücuduruyla anlatmak çok zor. Ben verimden gelince şöyle derne toplu bir özet vermeye çalıştım. Ama siz bu eksiğimizi, hepimizin bu konuda çok eksikleri var. Bu eksiğimizi siyer ve şemai okuyarak gidermenizi tavsiye ediyorum. Kararetle tavsiye ediyorum. Bilhassa yolun başında olan genç arkadaşlara. Ee, bu organizasyonda emeği geçen herkese tekrar teşekkürü borç bilirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.